بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الوسائل وكالة المطبوعات والنشر أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان Ey İslam kardeşi, bu kaset ümmete dinini hatırlatmaya çalışan bir çalışma ürünüdür. Allah... من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أما بعد ''Ey İslam kardeşi, nerede olursan ol, nerede ikamet edersen et, sana hoş geldin, safalar getirdin.'' diyoruz. ''Irk, soy, renk ve dilde olmayan kardeşliğe hoş geldiniz. kardeş olarak İslam'a hoş geldiniz. ''Peygamberlerin sonuncusu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine kardeş olarak hoş geldin.'' ''Yüce Allah'ın vaadi gelene kadar yardım edip yeryüzünde iktidar kıldığı dine kardeş olarak hoş geldiniz. Allah vaadinden asla dönmez. Ey İslam kardeşi, hep birlikte tarihin en güzel sayfalarından içerisinden ihlas kokusu yayılan birkaç satır okuyalım. Bu satırlarda tevhid nuru ve hak yolda kararlılık gözükmektedir. Bu kararlılık karşısında dağlar küçülmekte, zorluklar aşılmaktadır. Bu sayfaların mürekkebi kıyamet günü mis kokusu gibi kokan abdestli ellerin ve imanlı kalplerin yazdığı şehitlerin kanıdır. Yalnız bu dinin arkasında olan kimdi, bu dinin önderi kimdi, tarihin seyrini değiştiren bu insan kimdi, işte o yemin ederim ki benzerinin anlatılmasıyla güzelleşen bir kıssadır. Kalplerin onun için çarptığı, kulakların onu dinlemeye meylettiği bir kıssadır. Gelin hep birlikte bu kıssayı başlangıcından itibaren hızlı bir şekilde bazı bölümlerini ve gelişmelerini dinleyelim. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önce Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafını 360 tane put kuşatmıştı. Bu putlar Mescid-i Haram'ın temiz görüntüsünü kirletmekte insanların hükmüne başvurduğu Allah'a ibadetin önünde korunmuş bir engel olarak durmaktaydı. İnsanlar Allah'ın dışında putlara yöneliyorlardı. Putlara kurbanlar kesilmekte adaklar adanmaktaydı. İnsanlar bu putlara itaat ve tam bir sevgiyle boyun eğmekteydi. Bu putlara bir kötülük yapanın vay haline. Bir kara, kap karanlık ve simsiyah gecede Yüce Allah, Kureyş kabilesinin Haşim iz kolundan Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın vehb kızı Amine ile evlenmesini murad eyledi. Yüce Allah ve tanıdığı en yüce insanı bu ikisinden takdir buyurdu. Amine, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sanki bir nurun kendisinden çıkıp Şam diyarından bu sıranın saraylarını aydınlatır gibi olduğunu gördü. Babası öldüğünde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karında birkaç aylık idi. Dedesi Abdülmutalibe, oğlu Abdullah'ın bir çocuğu olduğu kendisine müjdelendiğinde onu Muhammed diye adlandırdı. Küçük çocuk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ben İsa'at kabilesinde süt anneye verilir. Dedesi, Abdülmuttalib'in kefaletinde, annesinin koyununda büyümesi için geri döner. Altı yaşına gelince, Yüce Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, anne ve babadan yetim kalmasını diledi. Annesi, Medine yakınlarında, Ebwa denilen yerde vefat ettikten sonra, dedesi onu himayesine aldı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 8 yaşındayken, dedesi Abdülmuttalip de vefat etti Abdülmuttalip hayattayken amcası olan Ebu Talib'e ona bakmasını vasiyet etti o da bu vasiyeti yerine getirmiş onu yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi oğullarının en sevimlisi gibi saymış hatta onun yanında yatar onunla dışarıya çıkar olmuştu böylece küçük çocuk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının gözetiminde gelişip büyüdü Kureyş kabilesi onu emin olarak tanıdı. Kabileler Hacarül Esved'i yerine kuyması için ona razı oldular. Ondan hiçbir eksiklik, hiçbir kusur görmediler. O hiçbir puta kesinlikle secde etmedi. Hüveylid'in kızı Hatice'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti koruyup gözetmesi hakkındaki haberi ulaşınca Hazreti Hatice Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme malıyla ticaret yapmasını teklif etti. O da bu teklifi kabul etti. Hazreti Hatice, Mısır adında bir hizmetçisini Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam ile ber beraber gönderdi. Mısır sıcakların arttığı vakitlerde iki meleğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sallamı yolculuk anlarında gölgelendirdiklerini görürdü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam Hatice'nin malıyla başkasının kazanamadığını kat kat kazanmaya başladı. Hazreti Hatice de onun bu kazancına karşılık ona kat kat kar veriyordu. Daha sonra Hazreti Hatice Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e evlilik teklif etti. O da bu teklifi kabul etti. Hazreti Hatice onun ilk eşi ve en çok beraber olduğu bir kadın idi. Günler ve yıllar gelip geçiyordu ta ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına gelmişti. Yahudi ve Arapların kahinleri Arap Yarımadası'ndan bu ümmete bir peygamber gönderileceğini işitmişlerdi. Yahudiler ancak kendilerinden bir peygamber gelebileceğini zannederek beklemeye başladılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke yakınlarındaki bir dağda Hira mağarasında her yıl bir ay burada Rabbi ile baş başa kalır, ibadet ederdi. Pey peygamberlik geldiği yıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındaydı. Bu dönemde rüya görmeye başladı. Bu rüya kendisine sabahın aydınlığı gibi görünüyordu. Fecrin doğuşu yavaş yavaş yaklaşıyordu. Ta ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Hira arasında Rabbine ibadet ederken aniden daha önce hiç görmediği birisiyle karşılaştı. Bu şahıs Yüce Allah'ın yarattığı hal üzere olan Cebrail aleyhisselamın ta kendisiydi. O bundan çok korktu. Annem ve babam ona feda olsun. Cebrail ona oku dedi. O ben okuma bilmem diye cevap verdi. Sonra beni omuzlarının arasına aldı. Öyle bir sıktı ki dayanamaz bir hale geldim. Sonra beni bıraktı ve şöyle dedi: Oku. Ben ona dedim ki ben okuma bilmem. Sonra tekrar beni omuzlarının arasına aldı ve öyle bir sıktı ki dayanamaz bir hale geldim. Sonra tekrar beni bırakarak bana oku dedi. Ben de dedim ki, ben okuma bilmem. Tekrar beni omuzlarının arasına aldı, öyle bir sıktı ki dayanamaz bir hale geldim. Sonra beni bıraktı ve dedi ki, Yaradan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin ki sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle yazı yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye ulaşıncaya kadar vücudu titriyordu. Ona beni örtün, beni örtün dedi. Korkusu gidene kadar onu örttü. Uyandıktan sonra Hazreti Hatice'ye şöyle dedi. Ey Hatice bana ne oldu? Ve başından geçen olayı ona anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başıma bir olay gelmesinden korktum dedi. Hazreti Hatice ona kesinlikle hayır Allah'a yemin olsun ki Allah seni ebediyen utandırmaz. Çünkü sen akrabaya iyilikte bulunur, doğru söyler, yoksula yardım eder, yanında bulunandan başkasına verir, misafire ikramda bulunur ve haktan gelen belalara karşı insanlara yardım edersin.'' dedir. Hz. Hatice Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i alarak amcasının oğlu Varaka bin Nevfen'in yanına gitti. Varaka bin Nefel cahiliye döneminde Hristiyanlığa girmiş bir insandı. Arapça kitaplar yazar, ayrıca İncil'i Arapçaya tercüme ederdi. Gözleri ama yaşlı bir insandı. Hazreti Hatice ona, "Ey amca, kardeşinin oğlunu dinler misin?" dedi. Varaka bin Nefel, "Ey kardeşimin oğlu, ne görüyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü şeyleri ona anlattı. Bunun üzerine Varaka ona şöyle dedi: Bu daha önce Musa aleyhisselama inen cebaildi. Keşke genç olsam da kavmin seni Mekke'den çıkardığında sana yardım etsem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona onlar beni çıkaracaklar mı diye sordu. Varaka evet hiçbir peygamber senin getirdiğin bir dava ile gelmiş olmasın ki yurdundan çıkarılmasın. Şayet ömrüm senin günlerine yeterse sana güçlü bir destek olurum dedi. Evet, şüphesiz ki Cebrail ona oku diye seslenmişti. İşte bu peygamberliğinin başlangıcıydı. Bu, insanların putlara ibadetten, kıyamet gününün sahibi, her şeye gücü yeten, Allah'a ibadet etmeye çağıran kurtuluşun başlangıcıydı. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşılaşacağı dikenli ve zorluklarla dolu uzunca bir yolun başlangıcıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce yakın akrabalarını İslam'a davet etti. İman edenlerin ilki eşi Hatice, sonra Ali, sonra Ebu Bekir, sonra Bilal, sonra Osman, sonra Ebu Abeyde, sonra Abdurrahman bin Avf, sonra Erkam bin Ebi Erkam idi. Allah hepsinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti 3 yıl gizli sürdü. şu ayet-i kerime nazil olunca ''Kasde'bi mâ tu'mar ve a'rıd anil müşrikin'' şimdi sen emrolunduğun şeyi kafalarına çatlat. Yani tebliği açıktan yap ve müşriklere de aldırma. O, Kureyş'i toplayıp safa tepesine çıktı. Yüksek bir sesle ''Ben size acıklı bir azaptan önce gelen uyarıcıyım'' dedi. Savaşlar serisi Ebu Leheb'in ''Bizi bunun için mi topladın?'' Yazıklar olsun sana sözüyle başladı. Kureyş kabilesi başlarında Ebu Cehil, Ebu Leheb, Rabia'nın iki oğlu Utbe ve Şevbe ve Kureyş'in diğer güçlüleri olmak üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı davaya savaş açtılar. Yasir ailesi, Habab bin Eret ve Bilal gibi güçsüz Müslümanlara çeşitli işkenceler yaptılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zayıf Müslümanlar azap görürken onlara uğruyor. Onlara sabrı tavsiye ediyordu. Bir defasında Yasir ailesinin işkence gördüğü bir sırada onlara şöyle dedi. ''Sabredin Yasir ailesi, zira vaad edilen yeriniz cennettir.'' Habbab bin Eret ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde hırkasına yaslanmış bir haldeyken geldim ve şöyle dedim. ''Ey Allah'ın Resulü, Allah'a bizim için dua etmiyor musun?'' Onun üzerine o, yüzü kızarmış bir halde doğruldu ve şöyle dedi, ''Şüphesiz ki sizden öncekiler vücutları, kemikleri görününceye kadar demir taraklarla taranır, bu onları dinlerinden döndürmezdi. Ve yine sizden öncekiler başlarından aşağıya testereyle ikiye ayrılır, yine de bu onları dinlerinden döndürmezdi. Muhakkak ki yüce Allah bu dini tamamlayacaktır. Ta ki bir yolcu, San'a'dan hadrana öte giderken Allah'tan başka kimseden korkmayıncaya koyunu da kurttan emin oluncaya kadar. Davetin 5. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz zayıf Müslümanlara Habeşistan'a La ilahe illallah diyerek hicret etmelerine izin verdi. Hicret eden Müslümanların sayısı on bir erkek ve dört kadın idi. Daha sonra ikinci kez başkaları hicret ettiler. Bunların sayısı ise 83 erkek ve 19 kadın idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü ve hakkında onun yanında kimse zulüm görmez dediği Habeşistan kralının yanında uzun bir süre kaldılar. Necaşi olarak da bilinen bu kral daha sonra Müslüman oldu. Allah ondan razı olsun. Mekkeli müşriklerin savaşı her gün artıyordu. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını Mekke'nin bir ovasında üç yıl boyunca yalnız yaşamaya zorlayıp boykot ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ağaç yapraklarını dahi yemek zorunda kaldılar. Bu boykotun kalkmasından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davasından savunan amcası Ebu Talib, onun akabinde de güzide eşi Hazreti Ahlice vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok üzüldü. Bundan dolayı bu yıla hüzün yılı denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davasına destek bulabilmek için Taif'e gitti. Lakin onu reddettiler. Bununla da yetinmeyip çocukları tahrik ve teşvik ederek mübarek ayaklarını kanatıncaya kadar taşlattılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye döndü. Daha sonra da Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yedi kat semanın üzerine beş vakit namazın farz kılınması için yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne indikten sonra birinci ve ikinci akabe beyatları müşriklerin zulüm ve eziyetlerini sürdüğü bir sırada Medine'ni Müslümanlarla Mekke'de yapılır. Mekkeli müşriklerin zulüm ve eziyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i her kabileden seçilen bir gençle öldürmeyi planlayacak kadar zirveye çıkmıştı. Mekkeli müşriklerin her kabileden bir genç seçmelerinin sebebi kanının bütün kabilelere paylaştırılıp Kureyş'in kan bedeline razı olmasını sağlamaktı. Durum bu kadar tehlikeli bir hale gelince sadece Allah'a ibadet edilip ona ortak koşulmayan ezasız zulümsüz bir yere bu din ve tevhid inancıyla kaçmak, hicret etmek gerekirdi. Yüce Allah, elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, İslam'a hizmet etmek için yeni bir dönemin başlamasına izin veriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir Bekir radıyallahu ta'ala an, Mekke'den Medine'ye peşlerinde Kureyş'in adamları olduğu halde hicret ettiler. Mekkeli müşrikler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ölü veya diri getirene, yüz deveyi ödül olarak vermeyi kararlaştırdılar. Bu durum karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir Bekir radıyallahu anh Sevr mağarasına sığınmak zorunda kaldılar. Kureyş'in güçlü ve iri yapılı adamları mağaranın ağzına kadar varmalarına rağmen içeriye girmediler. Kapının ağzında durduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu teskin ediyor ve ona şöyle diyordu. İki kişinin üçüncüsünün yardımcısı Allah olan için ne dersin? Ece Allah Kur'an-ı Kerim'de bu durumu şöyle bildiriyor: İlla tanṣurū fa qad naṣara Allāh iz aṣraǧahu allazīna kafarū tānīya ithnayn izhumā fi'l-gār izhumā fi'l-gār iz yaqūlu liṣāḥibihi lā taḥzan inna Allāha maʿanā fa anzala Allāhu sakinatahu ʿalayhi wa وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً لَذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَا وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Eğer siz ona yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu zor şartlarda yardım etmeyip yalnız bırakırsanız biliniz ki Allah ona yardım etti ve yardım edecektir. Hani inkar edenler Onu Mekke'den çıkardıklarında o ve ikinin ikincisi mağaradaydılar. O vakit arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Sonunda Allah onun üzerine huzur ve sükunetini indirdi. Ve onu görmediğiniz bir takım askerlerle destekledi. Böylece inkar edenlerin sözünü yani şirke olan çağrılarını mağlup edip zelil kılmış... Allah'ın sözünü yani tevhid davasını galip kılıp yüceltmiştir. Allah galiptir. Onu hiç kimse mağlup edemez. O işinde tasarruf ve hikmet sahibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekirle birlikte Medine'ye geldiklerinde Allah'ın dininin yardımcıları Ensar topluluğu onu en güzel bir şekilde karşıladılar. Onlar şöyle diyorlardı. Taleal bezru aleyna min seniyeti'l vedaa وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي Peygamber şehri Medine'de Allah'ın dinine davetin merhalelerinden bir başka merhale başlamış oldu. Orada İslam güç kazandı. Öyle ki Müslümanlar hicretin 2. yılında Mekke'ye gelmişlikleri Bedir Savaşı'nda kılıçlarla mağlup edildiler. Bu savaşta zafer Müslümanlarındır. Zira müşriklerden 70 tanesi esir alınmış, 70 tanesi ise öldürülmüştü. Daha sonra Uhud Savaşı olmuş. Bu savaşta sahabelerden bazıları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uymamıştı. Bundan dolayı Müslümanlar hezimete uğramış, sahabeden 70 tanesi şehit edilmişti. Daha sonra Hennek Savaşı olmuş. Bu savaşta Yüce Allah, Müşrikleri şiddetli bir rüzgar ve kendi katından askerleriyle hezimete uğratmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşın akabinde kendileriyle olan anlaşmayı bozan Yahudi Beni Kureyze kabilesine yöneldi. Onların erkeklerini öldürüp kadınları ve çocukları esir aldı. Mallarını da ganimet olarak Müslümanlara paylaştırdı. Bu savaşları Hudeybiye, Hayber ve Muğte gibi savaşlar takip etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşlar öncesinde veya sonrasında birçok seriye denilen küçük askeri birlikler göndermişti. Nihayet hicretin 8. yılında Mekke'nin fethi 10.000 savaşçıyla kan akıtılmadan gerçekleşti. İnsanlar Allah'ın dinine gruplar halinde girmeye başladılar. Ayrıca, çirkin beli kırıldı, Kabe'deki putlar yıkılıp, yerle bir edildi. Yükseltilmiş olan kabirler, yer seviyesine getirildi. Arap yarımadasında, eşi ve benzeri olmayan, sadece Allah'a ibadeti edilir oldu. Hicretin 10. yılında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccına eda etti. Veda haccından döndükten sonra, hastalığı tekrar başladı. Gecenin ortasında, Yanında kölesi Ebu Mu'yhibe ile beraber evinden çıkarak Vakî kabristanına doğru gider. Çünkü Yüce Allah kendisine Vakî'de yatanlar için istiğfarda bulunmasını emretmişti. Vakî kabristanına varınca kabirde yatanlara şöyle seslenir. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey kabir halkı! İnsanların içinde bulunduğu fitne ortamından kurtulup emin bir ortamda bulunuyorsunuz. Ne mutlu size! Fitne, gece karanlığının artması gibi gittikçe çoğalmaktadır. Fitnenin sonu başını takip edecek ve sonu başından daha şerli olacak. Sonra kölesi Ebu Muayhibe'ye dönerek şöyle seslendi. Ey Ebu Muayhibe! Şüphesiz ki bana dünya hazinelerinin anahtarları, dünyada kalıcı bir hayat ve cennet verildi. Ben de bunların arasından... Rabbimle buluşmayı ve cenneti seçtim. Bunun üzerine Ebu Muayhibe şöyle der. Anam ve babam sana feda olsun ya Rasulullah. Dünya hazinelerinin anahtarlarını, dünyada kalıcı bir hayat, sonra da cenneti isteseydin ya, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz ona Allah'a yemin ederim ki hayır ey Ebu Muayhibe. Ben Rabbimle buluşmayı ve cenneti seçtim der. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar hastalandı. Mübarek vücudunun ateşi yükseldi. İnsanların huzuruna çıkıp onlara vasiyet etmek için çevresinde bulunanlardan üzerine yedi kırba su dökmelerini istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeter, yeter diyana kadar su döktüler. Bu sırada vücudunda bir hafiflik hissedince başına bir bez bağladıktan sonra ayağa kalktı. ve camiye giderek minbere oturdu. İnsanlara şöyle hitap etti. Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Yine, kabrimi ibadet edilen bir put haline getirmeyin diye buyurdu. Bu son vasiyet, kabirlerin mescitler edinilmemesi gerektiğini bildiren bir emirlerdi. Bu vasiyetten sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin, Arab Yarımadası'ndan çıkarılmasını emretti. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in son vasiyetlerinden birisi de aman ha namaza ve elinizin altındakilere dikkat edin olmuştur. Bu vasiyeti tekrarlarken neredeyse gözleri doluyordu. Daha sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatının son anları yaklaşıyordu. Hazreti Ayşe'nin odasındayken Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman elinde misvak olduğu halde girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman'ın elindeki misva'a doğru baktı. Hazreti Aişe radıyallahu anh'e validemiz onun misva istediğini anladı. Misva alıp ucunu hafifçe yumuşatarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. O da dişlerini misvakladı. Daha sonra ellerini havaya kaldırıp gözlerini tavana dikti. Mübarek iki dudağa hareket etmeye başladı. Hz. Aişe radıyallahu anh'a validemiz eğilerek kulak verdi. Şöyle diyordu aleyhissalatu vesselam Efendimiz Allah'ım beni nimetlendirdiğin peygamberler seddikler ve şehitlerle beraber kıl. Allah'ım Rafiki A'la'yı istiyorum. Allah'ım Rafiki A'la'yı istiyorum. Allah'ım bana magfiret eyle ve bana merhamet eyle beni Rafiki A'la'ya kavuştur. Allah'ım, Rafiki A'la'yı istiyorum. Üç defa bunu tekrarladı. İşte bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği son sözdü. Sonra elleri düştü ve Rafiki A'la'ya kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rafiki A'la'ya kavuştu. Şüphesiz ki o, hayattayken risaleti tebliğ etti, emaneti yerine getirdi, ümmetine de nasihat etti. Rafiki A'la'ya kavuştu bize. Şüphesiz ki o, hayattayken risaleti ''Size apaçık dosdoğru bir yol bırakıyorum. Gece, gecesi gündüz gibi aydınlıktır. O yoldan ancak hüsrana uğrayan safar.'' Hadisinde buyurduğu gibi apaçık bir yol bırakmıştır. Bu yolda İslam'dır. Allah onunla dinini tamamladı. Yine onunla yolunu aydınlattı. Ve en önemlisi yalnızca Yüce Allah'a ibadet edilmesini gerçekleştirdi. ''Rafiht-i A'laya kavuştu.'' ruhunu teslim edinceye kadar şirk ve müşriklerle savaştı. Habirleri mescid edinenleri lanetleyerek bu dinde olmayan bir şeyin sonradan dine sokulamayacağını buyurmuş ve şöyle demiştir, her kim bizim işimizin yani dinimizin içine ondan olmayan bir şeyi sokarsa o yaptığı iş başına çalınır ve her bid'at yani dine sonradan yerleştirilen her şey sapıklıktır. Rafid-i kavuşurken o dinin direği olan namazı tavsiye ediyordu. O şöyle buyuruyordu. Aman ha namaza ve elinizin altında bulunanlara dikkat edin. Bu vasiyetten önce de şöyle buyuruyordu. Bizim ile ehli kitap arasındaki misal namazdır. Kim onu terk ederse şüphetsiz ki kafir olmuştur. Bizler onun risaleti tebliğ ettiğine... emaneti yerine getirdiğine bu ümmete nasihat ettiğine ve Allah yolunda hakkıyla cihat ettiğine şehadet ederiz. Bizleri apaçık bir yol üzere bırakmış, o yoldan ancak hüsrana uğrayan sapmıştır. Haydi hep birlikte bu yüce dinin getirdiklerini düşünelim. Rabbimizin ve onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini düşünelim. Umuluk ki kurtuluşa erenlerden oluruz. Onlar ki Allah'a yakın bir ilimle yani şüphesiz bir şekilde ibadet ederler. İşte onlar dünya ve ahirette Allah'ın dostlarıdırlar. Onlar ebedi olarak kalacakları cennetliklerdir. <gülüyor> قَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللّٰهُ Uluhiyet tevhidi. Ey İslam kardeşi, Yüce Allah öyle bir ilahdır ki, hem bizleri yaratmış, hem bizlere rızık vermiş, hem de bizlere iyilik ve ihsanda bulunmuştur. Öyleyse bizim O'na karşı görevlerimiz, O'nun da bizim üzerimizdeki hakları nelerdir acaba? Bu sorulara cevap vermek için buyur İslam kardeşim, Yüce Allah'ın ve O'nun elçisinin dediklerine kulak verelim. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ اَنْ يُطَعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani başka bir gaye ile değil. Onlardan ne bir rızık ne de beni doyurmalarını istiyorum. Şüphesiz ki Allah rızık veren ve kuvvet sahibi metindir. Muaz bin Cebel radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği merkebin arkasına ben de binmiştim. Bana, ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların da Allah katındaki hakları nelerdir, bilir misin? diye sordu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilirler dedim. Buyurdu ki, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah katındaki hakları da ona hiçbir şeyi ortak koşmamış olanlara azap etmemesidir. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bunu herkese müjdeleyeyim de sevinsinler mi? Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır müjdeleme zira buna güvenip otururlar. Yani hayırlı işlerde yarışmayı bırakıp buna tevekkül ederler. Yukarıda geçen ayet-i kerime ile hadis-i şerifin insanın yaratılış gayesini bildiren büyük bir manayı bize haber vermektedir. İşte bu gaye yalnızca Allah'a ibadet etmek, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Bu, ibadette O'nun denge yoktur. Hayat sistemi ancak kendisine ibadet edilen bir yaratıcıyla düzene girer. Cinler, insanlar ve diğer mahlukat O'nun kullarıdır. Yaratılan bu ibadetin herhangi bir kısmını hak edenden yani Allahu Teala'dan başkası için yaparsa Yüce Allah'ın sadece O'na ibadet edin ve hiçbir şeyi ibadette O'na ortak koşmayın emrine karşı geldiğinden dolayı yakardığı şeyden hiçbir haz duymayacaktır. Lakin, Lakin ibadet namaz, oruç, hac gibi şeylerle sınırlı mıdır kardeşlerim? Hayır, zira ibadet mana olarak daha kapsamlıdır. İbadet, yüce Allah'ın hoşuna giden sözleri gizli ve açık amelleri için almaktadır. Bu gerçek, Allah'a ibadetin insanın özünde bulunduğunu göstermektedir. Yani insan tabiatı, kendisinde var olan bu duygunun, bir yaradıcının, bir Rabbin bulunduğunu, bu Rabbe ibadet eden bir kulun olduğunu kabul etmektedir. Rab, kendisine ibadet edilen, kul ise ibadet edendir. bunun dışında hiçbir şey yoktur. Yani bunun dışında bir durum ibadet edenle ibadet edilenden başka bir şey söz konusu değildir. Bu kainatta bir Rab vardır her şeyde O'na kul olmak zorundadır. Yine ibadet insanın içerisinde bulunan bütün duygularla ve zahiri olan amellerle Allah'a yönelmek olarak da misalendirilebilir. Ayrıca hayattaki her hareketler Allah'a yönelmek, bunun dışındaki duygulardan sıyrılmak ve Allah'a ibadetin dışındaki manalardan uzaklaşmak da ibadete misal olarak verilebilir. Yüce Allah, kamil manada bir ibadete ve kendisine tam olarak boyun eğilmeye teslimiyete layıktır. Kim olursa olsun Allah'tan başkasına küçük bir şey de olsa ibadet çeşitlerinden birisini sarf etmeye hakkı yoktur. Şayet yaparsa yüce Allah'ın kesinlikle affetmediği en büyük günahı yani şirki işlemiş olur. Bu en büyük günah hakkında yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnne <gülüyor> ve Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Lakin şirkten başkasını dilediği kimse için bağışlar. Her kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz ki büyük bir günahla iftira etmiştir. Sadece Allah'a ibadet edilip ona hiçbir şey ortak koşulmadığında yani ibadet tam manasıyla gerçekleştiğinde ondan başkasına ibadet edilmez bu konuda ona hiç kimse karşı gelemez. Bu takdirde insanın bu dünyada Yüce Allah'ın kendisini bir gaye için yarattığını, bu gayeyi yerine getirmesi gerektiğini idrak eder. Bu gaye, Yüce Allah'a ibadet ve itaatin yerine getirilmesidir. İnsanın, Yüce Allah'ın aslında bu ibadete ihtiyacı olmadığını, bunun arkasında itaattan başka bir muradının olmadığını bilmesi gerekir. Bunun karşılığında, dünya hayatında Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanır, O'nun gözetiminde olur. Ahirette ise kendisinin Yüce Allah tarafından nimetlendirildiğini görecektir. Bu hususta Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. <gülüyor> imanlarını zulümle yani şirkle bulaştırmayanlar var ya işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Hidayete erenler de onlardır. Ey İslam kardeşim! Bilmen gereken bir şey de şudur. Gökleri ve yeri yaratan güce Allah'a yapılması gereken ibadetin lezzetini ortadan kaldırın en büyük şey ondan başkasına ibadet edilmesidir. Göklerde ve yerde olanların secde ettiği Allah'tan başkasına secde edilmez. Boyunların rukuya eğildiği Allah'tan başkasına boyun eğilmez. Secdeye kapılan yüzlerin secde ettiği Allah'tan başkasına secde edilmez. Kendisine dua edildiğinde garda kalanın duasına icabet edip ondan belayı uzaklaştıran Allah'tan başkasına dua edilmez. Ey İslam kardeşi! şirk ve onun ne kadar büyük bir günah olduğuna geçmeden önce Yüce Allah'ın rahmetinden bahsetmek istiyorum. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. ''Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle bir örnek veriyor. Sizden birinizin çöl bir arazideyken üzerinde yiyecek ve içeceğinin bulunduğu bineği kendisinden uzaklaşıp kaybolduğunda onu bulmaktan ümidini keser, orada bulunan bir ağacın gölgesine gelir. Bineğinden ümidini kesmiş bir halde uzanır. Bu sırada aniden bineğinin yanında durduğunu görünce yularından tutar ve sevincinin şiddetinden Allah'ım sen benim kulum ben de senin Rabbinim" diyerek sevincinin şiddetinden hata eder. İşte Allahu Teala da kulu tövbe ettiğinde bu adamın sevincinden daha çok sevinir. Allah'ın rahmeti bu kadar geniştir. Bilmemiz gerekir ki ona bir şeyi ortak koşana... Allah-u Teala rahmetinin ulaşmasını istemez. Zira Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnna Allah la en ve limen Şüphesiz ki Allah, kendisini ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu! bana dünya kadar günahlarla gelip sonra bana hiçbir şey ortak koşmadan kıyamet günü benimle buluşursan muhakkak ki sana dünya kadar mafiyetle gelirim. İşte bunu bilirsen şüphesiz ki şirkten ve şirk ehlinden Allah'a sığınırsın. Allah'ın kulları bu büyük günaha düşmekten emin olmuşlar mıdır? Ey İslam kardeşi! İnsanların çoğu şirkten uzak olduklarını sanırlar. Biz biliyoruz ki Haniflerin önderi, Rahman'ın dostu İbrahim aleyhisselam da hamile olan mücadelesi şirke götüren meselelerden kaynaklanmıştır. Bu mücadelesi kendisinin ateşe atılmasına sebep olmuş, bununla birlikte o mücadelesine devam etmiştir. O uzun bir savaştan sonra şirk ve şirk ehlinden sakınmayı belirterek şöyledir. Beni ve oğullarımı tutlara tapmaktan uzak tut Ya Rabbi. Peygamberlerin sonuncusu ve en faziletlisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de böyle değil miydi? Bununla birlikte o dönemlerin en hayırlısı olan asr-ı saadette ashabını gerçek bir inanç üzere terbiye etmiştir. Yine de ashabından birisinin Allah'a şirk koşmasından korktuğunu belirterek şöyle buyurmuştur. Sizin için en çok korktuğum küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğu kendisine sorulunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam riyadır demiştir. Ashab-ı kiram böyleyse acaba bizim halimiz ne olacak? İbrahim aleyhisselamın duasıyla Muhammed aleyhisselatu vesselamın korkusu bizden uzak mıdır ki şeytanın bizi şirk karanlıklarına götüren hilesinden emin olalım? Uzağa gitmeye gerek yok. Zira günümüzde şirkin her türlüsü aramızda mevcuttur kardeşlerim. Kıymetli İslam kardeşim, senin Allah'a şirk koşmandan korkarak Allah'a sığınırım. Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim Mekke'li müşriklerin şöyle dediklerine haber vermektedir. Biz onlara yani putlara ancak bize Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Onlar Allah'a ibadet ediyor, Allah'ın kendilerinin Rabbi olduğunu ikrar ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu hususu şöyle belirtiyor. Şayet onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olursam, muhakkak ki onları Allah yarattı diyeceklerdi. Lakin onlar Allah'la kendileri arasında aracılar edinmişlerdi. Bu aracılara Allah'a dua eder gibi dua ederler, Allah'tan yardım diler gibi onlardan yardım dilerlerdi. Yine Allah'a kurban kesip, adakta bulunur gibi onlara kurban kesip adakta bulunurlardı. Ayrıca Allah'a tevekkül eder gibi o aracılara tevekkül ederler, hatta bu aracılardan Allah'tan korkarcasına korkar, Allah'tan ümit edercesine onlardan ümit ederlerdi. Bu durum onları yani putları Allah'ı sever gibi sevmelerine sebep bulmuştur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Amine'n-nâse men yettehizû min dûnillâhi andâden yuhibbû lehum ka hubbillâh. Vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh." İslamlardan bazıları, Allah'ı bırakarak bir takım putlara taparlar. Onları Allah'ı sevdikleri gibi severler. Bu sevdiklerimizi veya bir kısmını yaptıkları zaman şirke düşüyorlardı. nihayet yüce Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i onlara peygamber olarak gönderdi. Onlardan Allah'a iman edip onu birleyenler bu ibadet çeşitlerinden hiçbirisini Allah'tan başkası için yapmadılar. Böylece onlar Allah'ın müvahhid kulları oldular. Onlardan Atalarının dini üzerine kalanlar hakkında ise Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. <gülüyor> Şüphesiz ki kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun barınacağı yer cehennemdir. Zalimlerin de hiçbir yardımcısı yoktur. İşte bu Mekkeli müşriklerin haliydi. Günümüz müşriklerinin hali ise onların durumundan pek farklı değildir. Zira Allah'tan başkasına az da olsa ibadet ettiklerini görürsün. Örneğin onlardan birisinin bir kabrin önünde durup kabirde yatana Allah'a dua eder gibi dua etmesi, Allah'tan yardım diler gibi ondan yardım dilemesi, medet, ey falanca demesi gibidir. Bir ihtiyacı olduğunda Allah'tan yardım diler gibi, o kabirde yatından yardım diler ve şöyle der: "Ey falanca efendim, benim şu ihtiyacımı gidermeme yardım et. Oturmak veya kalkmak istediğinde, ey falanca der. Yine bir çocuğu olduğunda, o velinin kabrinin yanında kurban keser. Yine bir çocuğu olduğunda, o velinin kabrinin yanında kurban keser. kabrinin çevresinde tavaf eder, yine doğan çocuktan dolayı Allah'a şükretmesi gerekirken başkasına şükreder. Velisi için kurban keser, kabrinin çevresinde tavaf eder. İşte bu iş ne kötü iş ve bu hal ne kötü bir haldir. Kim bir kabre yönelir, kabrin yanında da yukarıda yapılan işler yaparsa bununla yetinmeyecektir. Zira şeytan insanı ateşin ortasında görmeye razı olmaz. Ta ki onu cehennemin en altında görünceye kadar. Bundan dolayı şeytan insanı sapıklığa götüren başka bir yola başvurur. Onu kabirde yatan veli ile tehdit edip korkutmaya başlar. Rızık verenin sevgiye ve kendisine yaklaşılması gerekenin kabirde yatan olduğunu ona telkin eder. Böylece veliye karşı kusur işlerse kendisini bir korku sarar. Bu da kendisinin veliye tam manasıyla boyun eğmesine sebep olur. Öyleyse Mekke'li müşriklerle günümüz müşrikleri arasında fark yoktur kardeşim. Zira onlar salihlerden bir kişiyi put edinmişler ve ona yönelmişlerdi. Günümüz müşrikleri ise evliyanın mezarlarına yönelerek Allah'a dua eder gibi onlara dua ederler. Kabirlerine yüz sürerler. Allah'tan korkar gibi onlardan korkarlar ve Allah'tan ümit eder gibi onlardan ümit ederler. Böylece ibadet çeşitlerinden birini bunlar için yapmış olurlar. Kıymetli İslam kardeşi kabirler hakkında konuşurken hep birlikte haydi bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabirler ve kabir ile olan sünnetine bakalım. Günümüzde Müslümanların çoğunun bu konuda dalalete düştüğünü görmekteyiz. Bu, onların gaflet ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden uzaklaşmasından dolayıdır. Yüce Allah'tan, O'nun sünnetine sarılanlardan olmanızı dilerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüyü defneder, kabrini, kabrini yerden yükseltmez, kabirler arasında ayrım yapmaz, hatta ölü insanların en faziletlisi olsa bile aynı tutardır. Nitekim Hazreti Hamza ve Mus'ab bin Ömeyr'in sahabenin en faziletlileri olduğu halde diğer Müslümanlarla beraber defnetmişti. Hiçbir ayırma ve özelliğe tabi tutmamıştı. Bilakis o kabirlerin caiz olmayan şekilde yükseltilmesini yasaklamış ve Hazreti Ali'ye şöyle demişti: Ortadan kaldırmadığın bir heykel yani put, dümdüz yapmadığın yükseltilmiş bir kabir bırakma. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habeşistan'da Mariyya adında bir kilise bulunduğunu ve bu kilisede gördüğü resimlere haber vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona onlar içlerinde salih bir kul veya salih bir adam öldüğünde kabrinin üzerine mescid bina ederek içine onların resimlerini yapan bir kavimdir. Onlar Allah katında insanların en şerlileridir Buyurmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu uğurda sarf ettiği çaba zirveye ulaşmıştır. Zira ölümünün kederi ve ayrılık acısı onun ümmetine son anında dahi vaz etmesini, nasihat etmesini unutturmamış, şirki yeryüzünde Allah'a karşı işlenmiş en büyük günah olarak saymıştı. O son anında şöyle diyordu. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü peygamberlerin kabirlerini mescitler edindiler. Yine bir başka hadis-i şerifte, Allah'ın kabrimi senden başkasına ibadet edilen bir put haline getirme, Allah'ın gazabı peygamberlerin kabirlerini mescitler edinen kavimlere şiddetlidir, diye buyurmuştur. Ey İslam kardeşi, şayet bunu bilirsen insanların kabirleri ziyaretleri esnasındaki davranışlarının üç kısma ayrıldığını görürsün. Bunlardan birincisi, meşru olan yani caiz olan davranışlar. Bunlar kabirleri ahirete hatırlatması için ziyaret etmek, kabirde yatanlara selam vermek, onlara dua etmektir. Sadece ziyaret etmek için sefere çıkılmamalıdır. İnsanın mezarlığa girdiğinde şunu yapması sünnettir. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminler yurdu. Muhakkak ki bizler de inşallah sizlere iltihak olacağız. Yani sizler gibi olacağız. Allah sizden öncekilere de sizden sonrakilere de merhamet eylesin. Bize ve size Allah'tan afiyet dilerim. Sonra ziyaret etmek istediği kimsenin kabrine yönelir. Kabrine varınca ona selam verir. Cenab-ı Allah'tan onun için rahmet ve mağfiret diler. İkincisi ise tevhidin özüne ters düşen ve bid'at sayılan davranışlar. Bu davranışlar insanı büyük şirke götürebilir. Örneğin kabrin yanında ibadet edip Allah'a yaklaşmak için ona yönelmek gibi. Yine bu kabrin yanında Allah için namaz kılmak veya Kur'an okumak gibi ameller de bu kabildendir. Bu davranışlar tevhidin bütünlüğüne ters gelir. Yine kabir ziyaretleri esnasında işlenen bidatlerden kabirlerden hayır ve uğur ummak, okuduğu Kur'an'ın sevabını onlara bağışlamak gibi davranışlar da bu kabildendir. Plancanın kabrinin yanında Fatiha Suresi okuyup ona bağışlaması gibi. Çünkü Kur'an-ı Kerim mezarlıklarda ölülerin üzerine okunsun diye inmemiştir. Bilakis biz yaşayanlara onunla hayatımızı düzenleyelim, onu yaşayalım diye inmiştir. Mezarlıklarda işlenen bidatlerden birisi de kabirlerin üzerine bina ve benzeri şeyler yapmak. Birisinin kabrini diğerinden yüksek yapmak caiz değildir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye yaptığı vasiyet ümmetin hepsine vasiyet demektir. Hazreti Ali'ye şöyle diyordu. Dümdüz yapıncaya kadar yükseltilmiş bir kabir bırakma. Ayrıca kabirlerin üzerine yapılan bina ve benzeri şeylere buraları sıvayı badana yapmak, türbe haline getirilen bu yerde mum ve kandil yapmak da bu gibi bidatlerdendir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah kabirleri ziyaret eden kadınlara, kabirlerin üzerine mescitler yapanlara ve orada kandil yakanlara lanet etsin. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kabirlerin sıvanık boyanmasını nehyetmiştir. Günümüzde işlenen bidatların en büyüğü kabrin üzerine cami yapılıp bu camide namaz kılınması veya camiye tazim ve yücretmek amacıyla bir kimseyi defnetmektir. İslam alimleri kabrin üzerine bina yapılırsa derhal yıkılması gerektiği konusunda görüş birliğine varmışlardı. Ölü caminin içine defnedilirse o kabrin caminin dışına çıkarılıp Müslümanların kabristanına defnedilir. Sakın İslam kardeşi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin haklarında şöyle dediği kimselerden olmayasın. İnsanların en şevirleri, hayattayken kıyametin koktuğunu görenler ve kabirleri mescitler haline getirenlerdir. Üçüncüsü ise, bu kısım büyük bir musibet ve beladır. Bu fiilleri işleyenler, kendilerinin Müslüman olduklarını iddia ederler. Bu fiil, tevhide tamamen zıt olan şirkin ta kendisidir. Kulun, Allah'a değil de başkasına ibadet türlerinden birisini, az da olsa tahsis etmesidir. Bir kimsenin kabirde yatana gelip ey filanca bana bir çocuk bağışla diyerek ona kurban kesmesi bu tür bidatlerdendir. Ayrıca kabrenin yanında ihtiyacını, eşini, görevini ve çocuklarını zikretmesi de bu tür kabirdendir. Bazıları daha ileri giderek ellerini gökleri ve yeri yaradana değil de kabirde yatan için açarak dua ederler. Lakin zayıf ve hiçbir şey gücü yetmeyen, bilakis kendisi muhtaç durumda olan kabirdeki insan başkasına ne gibi yardım olabilir ki? Genellikle cahiller ve avan tabakası kabirlerin yanlarında durup ellerini açarak medet, medet ey falanca derler. Halbuki yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفَرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ نِثْلُ خَبِيرٌ Onlara dua etseniz, onlar duanızı işitmezler. Farz edelim ki işitseler, size cevap veremezler. Kıyamet gününde de şirkinizi, yani kendilerine taptığınızı inkar ederler. Hakkıyla haberdar olan, Allah gibi sana haber veren olamaz. Burada anlatılması gereken haram bidatlerden bir tanesi de bazı cahil insanların türbeye gelip türbenin içine mal mücevherat gibi şeyleri atmasıdır. Güya kabirde yatan zatın bu attığı şeyleri biriktireceğini ve yaptığı bu işten dolayı da kendisinin mükafatlandırılacağını zanneder. Hatta bununla da yetinmeyip şeytan onu kabrin çevresinde ona yaklaşması için tavaf etmesini, Ona adakta bulunmasını, kabrin yanında kabirdeki için kurban kesmesini bile sağlar. Bu durum kabirde yatanın kendisinin ilahı oluncaya kadar devam eder. Cenab-ı Allah'a şirk ve müşriklerin hallerinden sığınırız. Müşrikler öyle bir topluluktur ki, Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. De ki, ey müminler size amelleri bakımından en çok hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? Onlar ki dünya hayatındayken amelleri boşa gidenlerdir. Onlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını zannederler. Ey İslam kardeşi! Ey tevhid kardeşi! Söyleyeceklerim seni seven ve sana şefkat besleyen bir kardeşin nasihatıdır. Sakın ora ki bu nasihatı reddetmeyesin. Ey İslam kardeşi! Bu kabirler daha önce de vardı, şimdi de vardır. Bu kabirlerde yatanların bazıları salih insanlar, Bazıları İslam'dan çıkan zındıklar, bazıları da vehmilerdir ki bunların buralarda gömülü olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. İnsanların çeşitli niyetlerle yücelttiği, yukarıda anlatılan şahısların türbeleri vardır. Bazıları insanların mallarını türbeler yoluyla soymak isterler. Bazıları da iyilikte bulunurum derken onlara kötülükte bulunurlar. Ey İslam kardeşim! Bunlardan kurtulup yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi ol. Çünkü o kabirler etrafında ne tavaf etmiş ne de tavaf etmeyi emretmiştir. Yalnızca Kabe'nin etrafında tavaf etmeyi emretmiştir. Şayet Kabe'nin dışında bir yeri tavaf etmek daha hayırlı olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi buna irşad ederdi. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de onu bize şöyle vasıflandırıyor O sizin hidayetinize, ondaki hayır ve saadetinize çok düşkündür. Öyleyse onun ve ashabının sünnetini bırakıp başkasının sünnetine mi tabi olalım? Onların yolunu bırakıp başkalarının yolunu mu araştıralım? O halde biz daha hayırlı olanı faydası daha az olanla değiştirdik. Sakın ona ki nefsin seni aldatıp Kabe'nin dışında... Kabir veya ne olursa olsun bir şeyin etrafını tavaf etmeyesin. Kabirde yatan ister veli bir insan olsun, ister sahabi olsun, hatta isterse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Evet, Kabe'nin dışında bir yeri tavaf etmemeye karar verir ve bunu da yaparsan bu sana sevap olarak yeter. Zira sen insanların en hayırlısı, onların en faziletlisi ve en bilgilisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek alıyorsun. yine sakın ha sakın kardeşim üç mescid dışına niyetlenip de sefere çıkmayasın zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır ancak üç mescid için sefere çıkılır mescidi haram, mescidi aksa ve bu benim mescidim İşte bu sözleri söyleyenin dini üzeresin onun sünnetine tabi olmaktasın o senin üç mescid dışına sefere çıkmanı yasaklayıp seni uyarmıştır Sakın ona ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini işittiğin halde nefsine uyup eşyalarını toplayarak falanca veliyi, filanca efendinin türbesini veya filanca hatunun kabrini ziyarete gitmeyesin. Başka bir olay vardır ki o bundan da acayittir. Öyle ki şeytanın saptırdığı kimse beraberinde bir kurban veya mal alarak onlara takdim etmek için kabre götürür. Yanında götürdüğü bu kurban ve yaman, türbe hırsızları tarafından çalınır. İnsanlar ise bunları türbe hizmetçileri olarak bilirler. Halbuki öyle değildir. Onlar, insanların mallarını batıl yolla yiyen bir güruhtan başka bir şey değildir. Bunlar, insanların mallarını kabirde yatan kişinin rahmet ve mağfiretini dağıtarak soyarlar. Ki cennet ve cehennem bu gibi soyguncuların ve kabirde yatanların elindeymiş gibi. Cehennem ehli olmaktan Allah'a sığınırız. Ey İslam kardeşi! Baki olan Allah'a tevekkül et. Her işinde Allah'tan yardım dile. Kendisine vasıtasız ve şefaatçisiz yönelmeyi emreden Allah'a yönel. Zira o Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Eğer kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar... Ve bana hakkıyla inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Şayet bir sıkıntıya düşersen ondan başka sınırlayacak olmayan Allah'a sığın. Zira o kederleri gideren, sıkıntıları ortadan kaldıran, yardım isteyenin yardımına koşandır. Zira o Kur'an-ı Kerim'de kendisini şöyle vasıflandırıyor. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُخْطَرَّ اِلٰى دَعَاهُ وَيَكْشِهُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلفًا el-ard e ilahun ma'allah Yahud darda kalanın kendisine ettiği zaman onun duasını kabul edip sıkıntıyı giderir ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı ey İslam kardeşe her halde şöyle diyorsundur öyleyse ellerini Allah'a kaldırarak tevessülde bulunan kişi Allah'ın ve Resulünün emrettiği bir şekilde nasıl tevessülde bulunmalıdır ki duası ve tevessülü Allah katında makbul olsun Kıymetli kardeşim, tevessül üç kısmı ayrılır. Sünnete uygun olan tevessül. Allahu Teala'ya güzel isim ve yüce sıfatlarıyla tevessülde bulunmaktır. Örneğin şöyle denilir. Ey Allah'ım! Şüphesiz ki sen, senden başka ilah olmayan Allah'sın. Günahlarımı affet, dinimi ve dünyamı mamur eyle. Meşru tevessüle bir başka örnek de salih amel ile Allah'a dua etmektir. Ona misal olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bir olay vardır. O olay da şöyledir. Yağmurlu bir günde mağaraya giren, daha sonra mağaranın ağzına yukarıdan yuvarlanan, kayanın kapanmasıyla içeride mahsur kalan üç kişinin yaptığı tevessüldür. Onlardan bir tanesi anne ve babasına karşı yaptığı iyiliklerle Allah'a tevessül etmiş, diğeri hırzını koruyup zinaya düşmemekle, üçüncüsü ise, adaletli ücret dağıtması ve emanete olan bağlılığıyla Allah'a tevessül etmiştir. Böylece bu yapılan dualar kabul olunmuş, Allah onlardan bu belayı gidererek kayayı mağaranın ağzından uzaklaştırmıştır. Bu belanın uzaklaştırılması salih amelleri sayesinde olmuştur. Yine meşru olan tevessüle bir başka örnek de şudur. Allah'ın hayatta olan salih kullarından birisiyle, Allah-u Teala'ya dua etmektir. Ashab-ı kiram hayattayken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gider, kendileri için dua etmesini ondan isterlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince onun kabrine gitmemişler, hayatta olan salihlerden birisine yönelmişlerdi. Nitekim Hazreti Ömer'in yaptığı gibi. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Abbas'tan Allah'a yalvarıp yağmur yağdırmasını istemiş ve şöyle demiştir. Allah'ım şüphesiz ki biz Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ile yağmur isterdik. Lakin şu anda o aramızda değil, biz Peygamberinin amcasıyla yağmur istiyoruz. Kalk ya Abbas, Allah'a bize yağmur yağdırması için dua et. Tevessülün ikinci kısmı ise bidat olan tevessüldür. Bu tevessül dinde herhangi bir delili olmayan tevessüldür. Peygamberlerin ve salihlerin zatıyla veya hürmetiyle veya hakkıyla tevessül etmek gibidir. Ayrıca bir insanın şöyle demesi bu bidattendir. Allah'ım ben peygamberinin yüzü suyu hürmetine, peygamberinin hakkı için senden istiyorum gibi caiz olmayan ibarelerle Allah'a tevessülde bulunmaktır. Böyle dua etmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmemişti Şayet hak olsaydı o buna izin verirdi. Üçüncü kısım tevessül ise şirk olan tevessüldür. Bu tevessül sahibini dinden çıkarır, kafir yapar, Allah korusun. Bu tevessül Allah'tan başkasına ibadet etmek veya Allah'a ibadetle ölüleri aracı kılmaktır. Bu ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Mekkeli müşriklerin içinde bulundukları şirkin ta kendisiydi. Mekkeli müşrikler şöyle diyorlardı. Biz onlara ancak bizi Allah'a iyice yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. İşte onlar Allah'a ibadet ederken ölülerinden aracılar edinerek ona iyice yaklaştırsınlar diye onları vasıta kılıyorlardı. Günümüzde ise Allah'ın sapıttığı kimseler vardır ki kendileriyle Allah arasında kabir ehlini aracılar edinerek Allah'a tevessül etmektedirler. Öyleyse bunlarla Mekke müşrikleri arasında pek bir fark yoktur. Ey İslam kardeşi! Bu kabirde yatan ruhunu Allah'a teslim etmiş, ameliyle baş başa kalmıştır. Kendisine ne bir faydası ne de bir zararı dokunabilir. Öyleyse soruyorum sana. kendisine faydası veya zararı olmayan başkasına nasıl fayda veya zarar verebilir? Bunu hiç düşündün mü? İşte dini üzere bulunup kendisine salavat ve selamda bulunduğumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bilmen gerekir. Ademoğlu öldüğü zaman üç şey hariç amel defteri kapanır. Sadaka icariye yani cami, okul, çeşme ve benzeri hayır şeyler yapmak. Faydalanılan ilim Kendisine dua eden salih evlat. Öyleyse ne ihtiyacın olursa olsun kendisine faydası olmayan birisine gelerek ondan niçin istekte bulunuyorsun? Ey İslam kardeşi! Az sonra okuyacağım ayeti kerimeyi düşünmeni istirham ediyorum. Zira onda hasta için şifa vardır. Bu ayeti kerimede de Allahu Teala ölülere dua edip, Onlardan talepte bulunanlara hitaben şöyle buyuruyor. اِنْ تَدْعُونَ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُونَ اِسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفَرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ حَبِيرٌ Onlara dua etseniz onlar duanızı işitmezler. Farz edelim ki işitseler size cevap veremezler. Kıyamet gününde de şirkinizi yani kendilerine taptığınızı inkar ederler. Haklıyla haberdar olan Allah gibi sana haber veren olamaz. Bazı insanlar ben kabre gidip kabirde yatanın kabrine el ve yüz sürmekle ondan bereket umuyorum diyebilir. Lakin ona şöyle dememiz lazım. Bereket Allahü Teala'nın nimetlerinden bir tanesidir. Onu bazı yarattığı şeylere has kılmıştır. İnsanlar bereket konusunda iki kısmı ayrılmaktadır kardeşlerim. Bir kısmı hiçbir şeyde bereket olmadığını söyler. Diğer kısmı ise birçok şeyde bereket olduğuna inanır. Çevresinde bulunan bazı şeylere el ve yüz sürerek bereket umar. Velev ki Allah'tan bu konuda bir delil bulunmasın. Yüce Allah'ın bize bağışladığı nimetlerden birisi de Peygamberinin dili ve fiiliyatıyla hangi şeylerde bereket olduğunu belirtmesiydi. Bereket, Kur'an ve sünnetten bir delil bulunmadıkça sabit olmaz. Bereketi umulan şeylerden bazıları şunlardır, Aziz Kardeşim. Kadir Gecesi, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa'dır. Buralardaki bereket, duvarlarına, kapılarına veya taşlarına el yüz sürmekle değil. Bilakis, oralarda kılınan namazların, sevabının fazlalığı sebebiyledir. Kabe'nin iki yeri, Hacer-ül Esved ile Rübn-i Yemani bereketlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi hakkında şöyle buyuruyor. Bu mescidimde bir namaz, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. Mescid-i Haram müstesna. Bereketi umulan şeylerden birisi de zemzem suyudur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zemzemi överek şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki o mübarektir. Yemek yeni doyurduğu gibi o da içeni doyurur ve o hastalığa şifa olur. Caiz olan her salih amel de mübarektir. Şahıslara gelince hayatlarındayken peygamberler hariç hiç kimse mübarek değildir. Peygamberlerin başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmektedir. Hayatındayken onunla teberrük yani hayır ummak caizdir. Vefatından sonra ise mübarek sakalı, teri ve elbisesiyle teberrük caizdir. Bu anlatılanlardan günümüze kadar bir şey kalmamıştır. Lakin salih insanlar da olsa peygamberlerin dışındakilerle teberrük caiz değildir. Bu sahabe-i kiramın icmasıyla sabittir. Sakın ha ey İslam kardeşi, Resulullah'ın dinine muhalefet edip de insanlardan birisiyle teberrük eylemeyesin. Sakın birisine ellerini uzatıp da ona el sürüp de bereketini ummayasın. Zira bu olay Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere hiçbir sahabeden vuku bulmamıştır. Öyleyse onlardan makam yönünden daha aşağıda olanlar nasıl bu şekilde tebörükte bulunabilirler? Burada anlatılması gereken bir hususta herhangi bir taşa veya toprağa veya da başka bir şeye el sürmek veya onu öpmek caiz değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği şeyler müstesnadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hacerul Esver ve Rükn-i Yemani denilen iki taştan başka hiçbir taşa el sürerek ibadet etmemiştir. Hacerul Esver'i öpme imkanı bulduğunda öper, öpemediğinde ise ona el sürerdi. Buna da imkanı yetmediğinde eliyle uzaktan işaret ederdi. Rükn-i Yemani'ye ise sağ elini sürerdi. Bu iki rüknün dışındaki yerlere el sürmek caiz değildir. Bazı insanların yaptığı gibi camilerin direklerine, kapılarına el sürmeye gelince bunların hepsi Müslümanların kaçınması gereken yine son andan yerleştirilmiş bidatlardır. Zira bu saydığımız şeyler insana ne bir fayda ne de bir zarar verebilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hacer önünde durup şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki ben biliyorum ki sen ne zarar ne de fayda verebilen bir tarsın. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seni öperken görmeseydim seni öpmezdim. Bundan da anlıyoruz ki gerçek Müslümanın Hacerul Esved'i öpmesi veya rükni i Yemani'ye el sürmesi ancak Allah'a ibadet kastıyladır. Ey İslam kardeşi Allah'ın belirttiği bazı gün ve gecelerde de bereket vardır. Buradaki bereketlilik faziletinin fazlalığı sebebiyledir. Bugün ve gecelerde yapılan, meşru olan salih amelleri ziyadeleştirmek bir kişi için iyi olur. Bugün ve gecelere örnek Ramazan ayı, Kadir gecesi, Zilhicce'nin ilk 10 günü, Muharrem ayının 10. günü, gecenin üçte biri ve Cuma günleridir. Bunların mübarek olduğu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden açık deliller sabittir. Açık bir delilin sabit olmadığı bir zamanda hayırlı bir amelde bulunmak gerekmez. Özellikle yapılan bu amel dine sonradan yerleştirilen bidatlerden ise kesinlikle yapılmaz. Buna örnek bazı cahil insanların günümüzde yapmakta oldukları ne Allah'ın ne de dine, dinine uydukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği ibadetlerdir. Mevlid kandili, miras kandili, regayip kandili olarak da adlandırdıkları gecelerde yaptıkları ibadetlerdir. Bu geceleri diğerlerinden üstün tutarak ihya etmektedirler. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ramazan bayramı ile kurban bayramını meşru kıldığında dinini tamamlamamış gibi. Onlar hevalarına uyup bu dine fazladan bir şeyler ilave ettiler. Yine... Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Hani لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". Bugün size dininizi kemale erdirdim, nimetimi üzerinize tamamladım, din olarak da İslam'a razı oldum. Lakin bidat ehli meşru iddia ettikleri ibadetleri bu gecelerde ihya etmekle kalmamışlar. Bunun daha ileriye giderek şarkı, türkü ve çalgılarla ihya etmeye başlamışlar. Hatta bazı yörelerde kadınlı erkekli raksızlarla ihya eder olmuşlar. Peygamberi sevdiklerini iddia edip onun emrine karşı gelen, onun sünnetine uymayanların halinden Allah'a sığınırız. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. İslam'da Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nın dışında bir bayram yoktur. Ey insan kardeşim! Bid'at olan bu kutlamalara iştirak etmeyesin. Şayet bunlara iştirak edersen bid'at işlemiş ve bu bidatın yaygınlaşmasına yardım etmiş olursun. Bilmelisin ki Allah'ın bize farz kıldığı her şey bize yeter. Başkasına ihtiyaç yoktur. Yine insanların istemekte oldukları bid'atlerden bir tanesi de Recep ayında yapılan umredir. Bu ayda yapılan umre hakkında hiçbir fazilet ve meziyet bildirilmemiştir. Recep ayında umre yapmak dine sonradan yerleştirilen bidatlerdendir. Umre aslında Allah'a yaklaşma yollarından bir tanesidir. Onu Ramazan'da yapmak diğer aylarda yapmaktan daha hayırlıdır. Recep ayında yapılan umrenin daha faziletli olduğuna dair bir hadis yoktur kardeşlerim. Ey İslam kardeşi! Yüce Allah'ın da belirttiği gibi insan zayıftır. Zayıf yaratılmıştır. Bazen insanın başına geçici bir durum gelebilir. Bunun akabinde de rukiye veya ilaca ihtiyaç duyar. Yaratılmışların en faziletlisi sallallahu aleyhi ve sellemle sabit olduğuna göre o ashabına Kur'an okuyup üflemiştir. Cebrail aleyhisselam da onun üstüne okuyup üflemiştir. Bundan dolayı rukiye yani okuyup üflemek dinimizce meşrudur. Hiç kimse bunu inkar edemez. Lakin rukiye yaparken bazı şeyleri bilmemiz gerekir. Bunların birincisi rukiyeyi Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif veya içerisinde şirket götüren lafızların olmadığı güzel dualarla yapmak caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashab kiramdan birisi karnındaki sancıyı şikayet ettiğinde o şöyle buyurmuştur. Elini vücudunun ağrıyan yerine koy ve üç defa Bismillah de. Sonra da yedi defa şöyle de. اَعُوذُ بِعِزَّتِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَا اُحَاذِرٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehlinden birisi hastalandığı zaman üzerine قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ surelerini okuyup üflerdi. İşte bu saydıklarımız caiz olan Rukiye'ye örnektir. Haram Rukiye ise içerisinde anlaşılamayan lafızların veya şirki sözlerin bulunduğu şeylerdir. Allah'ın dışında birisinden hastalanana şifa vermesi için yardım istemek gibi. Halbuki sadece Allah şifa verir. Bir başka örnek ise Allah'tan falınca kişinin yüzü suyu hürmetine şifa vermesini istemek gibi. Bu tür rükyeler caiz değildir. Tedavi olana yarar değil zarar verir. İkincisi ise rükye ile tedavi olanın şifanın rükye yapanın elinde olmadığına bilakis şifanın Allah'ın elinde olduğuna inanması gerekir. Rukye yapan kişi, şifanın sebeplerindendir. Üçüncüsü ise, ey İslam kardeşi, birisinin rukyesine ihtiyacın olduğu zaman, Kur'an ve sünnete bağlı olan kimselere gitmen gerekir. Bilmen gerekir ki, eftal olan kendi kendine rukye yapmandır. Dördüncüsü ise, sakın ha İslam kardeşi, şifa talep etmek ve ihtiyacın olan bir şey gidermeleri için, sihirbaz, hurafeci, müneccim ve kahinlere gitmeyesin. Bilmen gereken şu ki, Sihirbaz Allah'ın ve Resulullah'a inen Kur'an'ı inkar etmedikten sonra sihirbaz olamaz. Bundan dolayı sihirbaz kafirdir. Ameli de küfürdür. Ona gitmek ise büyük günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde yedi büyük günahtan kaçınmaz diye emretmiştir. Bu günahlardan birisinin de sihir olduğunu belirtmiştir. Yüce Allah bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sihirbaz her ne kadar isterse de muvaffak olamaz. olamaz, olamaz. Ayrıca sihirbaz gibi kaybı bildiğini iddia eden kâhin ve müneccim de kâfirdir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de kaybı sadece kendisinin bildiğini buyurarak şöyle buyuruyor. De ki, ey Muhammed! Göklerde ve yerde Allah'tan başka kaybı kimse bilemez. Her kim sihirbaz veya müneccim veya da kâhine gider, gelecekte olacak bir şeyi sorarsa, mesela, Çocuğu olacak bir kimsenin daha çocuğu anasının karnında belli değilken kız mı oğlan mı olacağını sorması veya sefere niyetlenen birisinin sefere çıkmadan önce seferinin faydalı mı zararlı mı olacağını sorması gibi. Bunun hükmünü Peygamber Efendimiz'in şu hadisi şerifi açıkça beyan etmektedir. Her kim bir kahine gelir dediklerini tasdik eyleyse bilsin ki Muhammed'e indirileni yani Kur'an'ı inkar etmiş olur. Bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim bir müneccime gelir bir şeyi sorarsa 40 gün namazı kabul olunmaz. İmetli kardeşim şayet nefsine uyup bir kâhin veya müneccime gidersen bu iki hadis-i şerif sana nasihat olarak yeterlidir. Ayrıca Rukye'nin çeşitlerinden bir tanesi de nazarlık ve buna benzeyen muskadır. Bunlar genellikle Kur'an'dan yapılan ve insanın boynuna veya çocuklarına taktıkları şeylerdir. Bunları bazı alimler caiz görseler de çoğunluğu kerih görmüşlerdir. Lakin caiz olmayan veya hiçbir delili bulunmayan şeylerden yapılıp boyuna takılırsa bu asla caiz olmaz. Günümüzde bazı cahil insanların yaptığı gibi arabasının dikiz aynasına boncuk asmak, yine arabasının önüne veya arkasına atmalı muska asmak, Halka veya yüksük takmak, ip bağlamak caiz olmayan şeylerdir. Güya bunlar insanı veya takılan malı nazardan korulmuş Bunlar dini bilmemekten ve Allah'a tevekkülün zayıflığından ileri gelmektedir. Gömmer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Her kim üzerine bunlardan yani muska nazarlık gibi bir şey asarsa astığı o şeyle basbaşa bırakılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kendimizin azabı nasıl korumamız gerektiğini şu duayla öğretmiştir. Eûzu bi kelimetillâhi teemmeh min kulli şeytânin ve hâmmâh ve min kulli aynin leemmeh. Ey İslam kardeşi! İnsan Allah'a değil de bir ayakkabı veya muska veyahut da buncağa mı sığınır? Böyle yapan kimse yaptığı şeyle baş başa bırakılması, böylece o şeyin kendisine yarar sağlaması, onu koruması yerindedir. Tabii ki bu onu korursa. Zira o şey kendisine ne yarar ne de zarar verebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bileğine sarı halka geçirmiş olan birisini görünce ona bu nedir diye sordu. O uğurumdur bana cesaret verir kuvvetimi arttırır dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çıkar at onu. O senin ancak aczini arttırır. Şayet o üzerindeyken ölürsen ebediyen iflah olmazsın diye buyurdu. Yine hurafelerden birisi de divale denilen kadını kocasına veya kocasını karısına sevdirmek için yapılan muhabbet muskalarıdır. Ayrıca Kur'an'dan veya hadisi şeriflerden yapılmayan her rukiye çeşidi de bu türdendir. Bu gibi muskalar suya konur, daha sonra şifa versin diye o su içilir. Bunu yapın, Resulullah sallallahu aleyhi ve şu sözünü işitmedi mi? Şüphesiz ki rika temain ve divale şirktir. Rika, tılsımlı söz ve şekillerle hastalıkları tedavi etmeye uğraşmaktır. Üfürükçülük de buna dahildir. Bu söz ve şekillerin manası çoğu kez anlaşılmaz. Temayin, nazar değmesin diye çocuklara takılan çeşitli boncuk ve benzeri nazarlıklardır. Tivele ise karı kocanın arasını bulmak için yapılan muhabbet muskalarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, İşitip de başkasının sözünü dinleyen muhakkak ki yolunu kaybetmiş, sapıtmıştır. Ey İslam kardeşi! Sana durmadan sahih hadislerle amel etmeni söylüyorsak, senin saf menbadan berrak su içmeni, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Allah'ın dinini ve ahkamını öğrenmeni, öğrendikten sonra da onunla Allah'a ibadet etmeni istediğimiz içindir. Bu ahkama karşı Allah'a ve Resul'üne tam bir itaatle rıza ve teslimiyet göstermen gerekir. Zira yüce Allah bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Fele Rabbike la yu'minun hatta yuḥkimūke fī mā şajara beynehum thumma lā yecidū fī anfusihim Hayır, o iddia ettikleri gibi değildir. Rabbine yemin olsun ki ey Resul, onlar Aralarında ihtilafa düştükleri şeyde seni hakim yapıp sonra da verdiğin hükümde kendileri için hiçbir darlız duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Allah'a hüküm koyucu olarak inanmak ona Rab ve İlah olarak inanmak demektir. İşinde ve hükmünde onun ortağı yoktur. Durum böyleyken Allah'ın izin vermediği bir konuda hüküm vermek, şeriatın dışında bir sistemle hükmetmek, Resulullah'ın sünnetinin dışında bir şeye tabi olmak, şeriatın bir kısmını zamanın değişmesini bahane ederek değiştirmek ve insanları bu şekilde yönlendirmek Allah'a inkardır. Her kim Allah'ın şeriatından çıkıp başka bir sistemle yönetilebileceğini iddia ederse kafir olur. Yine her kim Allah'ın şeriatından başka bir dine bağlanırsa veya Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedilebileceğini söylerse kafir olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Ey İslam kardeşi Allah'ın şeriatı insanların hepsine birden gelmiştir. Yüksek tabaka ile alt tabaka arasında, bilgili ile cahil arasında hiçbir fark yoktur. Bu şeriat hayatın her devresine şamil olmak üzere gelmiştir. Dinin iktisattan veya siyasetten ayrı tutulması caiz değildir. Ey İslam kardeşi! Şimdiye kadar anlattıkların yüce Allah'ın bize kendisine onunla yaklaşmayı emrettiği İslam dinidir. Allah'ın hoşuna giden onun emrettiği şekilde ona ibadet etmektir. Şayet sen işittik ve itaat ettik diyenlerden isen inşallah öylesindir. Sana Cenab-ı Allah'tan ve Resulümden müjdeler var. Dünya hayatında güzel bir yaşam var. ziyra yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: "Men anel salihun min zekrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannehu hayaten tayyibah wa lanad'e annahum ajruh biahsenina kanu ya'melun." Erkek veya kadın, her kim mümin olarak yararlı bir iş yaparsa biz ona muhakkak bir güzel bir hayat yaşatırız. Ve işlemekte oldukları amellerin daha güzeliyle mükafatlarını mutlaka vereceğiz. Yüce Allah'ı burlukta hatırlarsan Allah da seni darda hatırlar ve yanında olur. Ecelin yaklaştığında Cenab-ı Allah'ın adını sana müjdeliyorum. Vefat ederken rahmet meleklerinin senin üzerine indiğini müjdeliyorum. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnnel <gülüyor> onu istakahu tanzal alayhim almalai'ka alla takhaf alla gerçekten Rabbimiz Allah Teala'nın zevide dostları olanlar var ya işte onların üzerine ölüm anında melekler inecek. korkmayın va'd olunduğu cennetle sevinin Kabrine konulduğunda Rabbinin seni sebat eyleyip sana cennetteki köşkünü göstereceğini müjdeliyorum. Allah'ın dinini dosdoğru yaşayanlara müjdeler olsun. Kıyamet günü sura üflendiğinde herkesin korktuğu bir anda müminler bu korkudan emin olacaklar. Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor. Onlar o günün korkusundan emin olurlar. Kıyamet gününde Cenab-ı Allah'ın hesabının ve sualının kolay olacağını günahlarını ve ayıplarını örteceğini sana müjdeliyorum. Kıyamet günü Peygamberinin havz kevserinden onun elinden doya doya içip bir daha ebedi susamayacağın bir günü müjdeliyorum. Seni kıyamet gününde insanların toplandığı bir anda meleğin Allah'ın kendisinden razı olduğunu nida eden kimse olarak müjdeliyorum. Allah'ın cennetine girip mübarek yüzünü göreceğini müjdeliyorum. Yüce Allah şöyle buyuruyor Onlar Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Ey İslam kardeşi! Allah'ın dinine dosdoğru sarıl. Peygamberlerin ve salihlerin yürüdüğü yolda sen de yürü. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve tekabbelü tehiyyati merkezil vesaili والدعوه والارشاد سائرين الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يجعله في ميزان حسناتنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته